Bilâhi min al-Shaytan al-Raji'm. Bismillâhi al-Rahman al-Raheem. Lekullâjâl-nâ min küm şirâ'etem min hâj. Sâdık Allahu al-Azîm. Ve bilâ ana Rasûlûn Nabiyyül-Kerîm. allah tanrın nazar. İstâzâzâm hadîsâdi erbile. Sıra'l-Aziz Efendimiz'in bederin icazet namasına ve mektubatına yazdığına göre fahreddin Razi Hazretlerinin tefsiri kebirinden anlaşıldığına göre evvela şeriat saniyen tarikatı kullarıma vacip ettim buyuruyor Celle ve Ala Hazretleri Minhaç, münevver bir yol demektir. Ya Ali Naam Ya Resulallah Fedake ebi ve ümmi ve nefsi annem babam tatlı canım kurban olsun. Buyur Ya Ali senin delaletinle bir kimse hidayete girerse dünya mafiha seni olmaklıktan daha hayırlıdır buyurdular çünkü eddaallu alel hayri kefaili sadaka resulullah münetaka habibullah bir kimse bir kimseyi hayre delalet ederse aynı o hayrı kendi işlemiş gibi sevaba nail olur mesela yüz kişiye delalet etse Yüz kişiye birer sevap verilmiş olsa Delil olana yüz sevap verilmiş olur Yüz kişiye biner sevap verilmiş olsa Delil olana yüz bin sevap verilmiş olur Gayemiz sevap değil Allah'ın rızasıdır İhlas anca ee, rıza anca İhlasla kazanılır İhlasla karatsız Havasız sırf Mevla Rıza Çalışmakla olur Bunun için Kardeşlerimizden Bizim meslekimize Havas edenlere Evladım Şu şekilde hareket edin Evvela Onu tecrübe edin Vermeyin geri gönderin Üstazımız üç defa duvara çarpmayınca kırılmayan destileri alın yolumuza. Kırılacak kimseleri acele alıp da yolumuzdan çıkıp da meslekimize leke olacak. Kimseleri bizim meslekimize kabul etmeyin buyurdular. Onun için mutlaka mutlaka tecrübe edin. Mukaddeme dersi sakın hicribe dersi o 111 i̇slam bir Şerif 1- Allahümme en la ilahe illan taqalaktani 111 la illallah el melkul hakkul mübin 1- Muhammedun Resulullah sadikul vaadul emin 111 Salavat-ı Şerife Allahumma salli ala seyirina Muhammedun ala ve sahbihi ve üç ihlasis Şerif yağızı Besmele ile birisinde yağızı okunur ikisinde yalnız Besmele okunur bir bismillah oluyor Rabbil bir bismillah oluyor Rabbil Nasr Fatiha denir. bir Allah nasalli okunur bir de Elham okunur Hasıl olan ejdermesi yani has olan sevabı Peygamberiz işlerine efendimizin ruhuna, erine, ashabına, bütün böyle yani ehline ashabına siddiyle azam efendimizden Sultanımız'a gelene kadar piranizam efendilerimizin ruhuna hediye edildiğin vasılet ya Rabbi denilir. Bu dersiyle, bu tecrübe dersi bir günlükte kazanamazı verilir kaza namazını eğer devam ederse, kaza namazını eğer devam ederse bu evradı da hiçbir gün bırakmazsa onun ihlası belli olur. Yaz gününde geçirdim, işim vardı, harmanım vardı, çobanıdım, çeltegedim, tutmaydım, planıdım. Bunlar olursa bu yüzden de geçirdim diyorsa ona Büyük dersin tarifi verilmez. Tekrar çalışın evladım bu derse. Yine tazelen yine çalışır. Devam eder, devam eder. devamının sonra baktın ki tam devam etmiş, kaza namazını tam kılmış. Yedi gün istihara verilir. Üstazımız kitabına da yazmış. İstihara verilirse kalbi umutmayın olsa verilir ya ona ders. E, istihara yaparsa nurun ala nur olur nur üzerine nur olur 7 gün istiharası muvafık şekilde çıkarsa ona ders verilir 4'ü iyi çıkar 3'ü bulanık olursa yine verilir lakin 4'ü bulanık ilk 3'ü yapıyorsa verilmez yine o eski küçük dersine devam eder yok eğer ardı ardına istiharası birbirini velliler, gayet de güzel çıkmış abdest alıyor camide namaz kılıyor sohbete oturuyor yeşillikli yerlerden sular beyaz sular kaynıyor fahri kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor bu yolun yolcuları efendileriyle sohbette bulunuyor bunlara ders verilebilir o zaman ders yeniden başlar. Baştan evzu besmele yazdıktan sonra remz ettikten sonra silsileyi okur. Silsile Haneko arzu Sema ya ile sandu Ahmedi muhtarıkındı alema nur nuri huda. Hazreti Sıddiq, Selman, Kasım ve Cafer gibi ilemiş neşri hakikat vâzi dî Ül-Hasan zati i Bu Ali Kani Kerem Yusuf ve Lâş-i Yemse Lâri ceyş Hoca Abdülkhalik oldu Arifi Mahmuda Pir Şeyh Ali Baba Külâl Di cihanı uşana Varisi tahti Tarikat Şah-i Alem Nakşibend İyledi Haca Alâ İddîn-i Halka Pişu'a Oldu Yakuba Ubeydullâhi Ahrâri Halef Hazret-i Zahidle geldi âleme zevgu safa. Nuri çeşmin malifet derviş Muhammed Hacek'i feyzi cihani manevi bulduğu baka. hazret Ahmet müceddit kürbetül büsga olup şeyh-i Seyfettin ve seyyid Nure Nuri i'tilâ. Şah-ı Mazhar Abdullahi Piri, Abdullah-ı Pir-i Dehlevi Hazreti Halid'le oldu kalbi salik rızıya Seyyidi Aline Settahal Hakkari'den sonra Pirimiz Tahal Haliri oldu kutbu evliya Eyleriz arzıyla halettir gahin saadata biz Esadi ihvani dina mafilet gıl ey hüda hamd ederiz zülcelala halgeylâdi şems-i ruh rabd-ı qalp yaptıkça verir feyzi ilahi i sâmi ya rab salli ala nûlil hüda şems-i duha hayrul vera ve sahbihi limen iktidâ ruh-i şerifler için rızalillahi teâlâ el-fâtiha bir salli bir elham ruhlarına ihtiya ettikten sonra temiz seccadeye oturur, gözlerini yumar abdesti alır kana dışını Abdeste ile içini tübe ve istifarla yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra bir gülyahı sürünür kaza namazı varsa kılar kaza namazı yoksa ee, şey kılar ah, Gelsin diye, dediğim o e, salat vudu yani abdeste ait iki rekat için namaz kılar namazı bittikten sonra e, karanlık yerde yalnız evde olursa daha iyi karanlık da yanırsa gece lambasında gözlerinde yumar, göz olursa bütün e, havahtırlar kapanır eline tesbihini alır, boynuna hakka büker, imkanı varsa gözlerinden döker, Estağfurullahal-azim, Estağfurullahal-azim, 111 defa okur, ondan sonra bir defa Allah'ın menterabbiye okur, bayağı evvelki dediğim gibi, ondan sonra 111 defa, La ilahe illallah, El-Melikül-Hakkul-Mübîn, 111.'de Muhammedur Resulullah Sadıkul Vardul Emin Baya söylemediğimizde aynı şeyi söyleyecek burada. Ondan sonra 111. defa Salavat-ı Şerife Ondan sonra Bir Elham Bir Elham Bir Ayet-el Kürsi Bunlar Elham besmele ile Ayetel kürsi yani Allahü La ilahe illa Walhü Alim bismillahi bismillahi ile ne şerplik bismillahi bilmem ne şerplik bismillahi bilmem ne şerplik Besmele ile ne şerplik Nasrullah Besmele ile üç bismillahi ı şerif Besmelelerle bismillahi bilmem Yani şerplik rabbil bilmem ne şerplik bismillahi bilmem ne Subhan Rabbi, K Rabil gibi. Piğm德尔 zishane Efendimiz Muhammed Mustafa, sallallahu taala aleyhi ve sallam ruhuna. Ailina, ashabına, Sıddık-ı Ağzam Efendimizden Üstazımıza gelene kadar Ahirete irtihal eden Piranizam Efendilerimizin ruhuna İhda edelim Rabbim vasıl et Ya Rabbi dedikten sonra Dedikten sonra Tefekkürü mevhut yapar Ölüm tefekkürü Ölürken iman nasıl olacak Olmayacak mı Ya Rabbi Bunun kayıtını çıktıktan sonra Kabire girdiği zaman sual melekleri gelir, iki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburdar, şimşaklar gibi, biri sual sorar, gök gürler gibi, dünya döner, bir gün adem fan olur, mümker nekir gelir, çok değil, lan olur. Bunu da iyice düşünür, suana cevap vermiş gibi bulunur, kabirden kalkar kana kabirden ondürlük, kalkar insan kimi, maymun sıfatını dayalamar dediği gibi camanın o, işte, hadislerde de on, on dört ve on iki suratta bakar en güzeli ayın on gibi müminler ayın on dördüğü gibi parlayarak bakar. Allah bizi böyle kaldırmaya nasip etsin. Kitaplar semadan karlar gibi yağar. İyilerin sağına verilir. Kötülerin sonuna verilir. Kafirlerin sırtından bakılır düşün. Acaba ne taraftan gelir ola? suratım ne surata döner ola mizana adalet kurulur peygamberimiz sağ tarafında oturur sevap günah da tartılır bütün annen baban bütün peygamber hani melekler Allah'ın sorunda sevabın ağır gelirse cennete i a'la günahın ağır gelirse cehennem el aman ya rabbi sen bildin o da düşünceyi geçirdikten sonra feriyak bunun filcenne ve feriyak bunun sahir cennet fırkasına mı ayrılacağım cehennem fırkasına mı bunu da gelince düşündükten sonra rabıtay Şerife rabıtay Şerife Yani şöyle yarım ay gibi Fahri Kainat Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mihrabında oturuyor gibi Sıddı Gazam Efendimiz sağından Başlamış, kığranı kığranı Solundan Hacı Esali Efendimiz gelmiş Peygamberimiz'in Üstazımız oturuyor e, Füyuzat-ı İlahiye Allah'ın feyzi Peygamber Efendimiz'e dökülüyor kovlardan geçe geçe Efendimizin depoyu olan kalbine birikiyor oradan da benim kalbime deyip bir musluyum düğmesini nasıl kıranınca şarşar şarşar şarşar şar, akarsa kalbini bu dünyanın yarısı kadar geniş tutup içine dökülüyor olduğunu zanneden ben de zanneden bir ben kulumun zannı endindeyim şarıltısını dahi duyanlar var böyle gırgır gırgır gırgır gır mesela ölüm tefekkürü 5 dakika olduysa bu da 10 dakika böyle mesut olmuş gibi dinlen duyan lezzetini alın o zaman bu da bittikten sonra dilinle Allah Allah Allah Celle Celalâh, Allah 500 dilinle 500 de kalbinle bence buna çalıştın mı 1000 dilinle 1000 kalbinle son memeyin altı sıcaklaşmaya başlar ondan sonra gürp gürp gürp atmaya başlar o gürpültü ilk iki heyecanlı olur bir yerden kopuşma bir yere dingeli verince nasıl oraya dingelince kalp çarpar da gürp gürp gürp gürp atar öyle duyarsın ondan sonra biraz sakinleşir lakin kökleşir bu kalbinle zikrederken dilini damağına yapıştırın dişlerini yuman dolağını da ımm Ora Hımm yanına varsan da Sönmez Yatsan uyansan yine baksan ki Böyle tık tık tık tık saat gibi çalışıyor O zaman bilin ki tamamlaşmış Üstazına danışın efendim kalbim Kökleşti daime çalışıyor O bin nefz ayı celal Orada 500 yüz kansın, Ruhuna O sol memenin iki parmak altıydı kalp şimdi ruh da sağ memenin iki parmak altına ikisini tirazı gözü gibi rabıtada açık bulundur ruhunla da Allah dilini damağına yapıştırır ona düşün hemen o oranın vazifesi de tamam oldu mu yine o pek heyecanlı çalışması geçer sükunet hali alır kükleşir ee, avamın yanında da geçmez huyum uyanınca yine devam ediyorsa sol memenin iki parmak üstünde sır var sırra 500 kalp kalsın 500 de ruh kalsın 1000 de sırrla devam et yavrum der orayla devam eden hiç e, dilinle söylemen dilini, damağını yapıştır, dişlerini yumar, dodağını yumar, orayla da tefekkür eder, tefekkür ederken ederken orada Allah, Allah, Allah demeye başlar, gülp gülp gülp biraz o gülpültür hafifleşir, kökleşir, uyum, oyanın yine devam ediyor, uyukta da kaybolmamış, Buna da ben bunlara birer ay 15'er gün birer ay kadar devam ettikten sonra varır. Ders tarif eden zaten deyin ki efendim sırrımda ikisine benzedi O zaman hafi deyirler. Sağ memenin iki parmak üstü, onun makamı da orada. Üçünde beşer yüz kalır, bin de oraya verir. Dilini damağına yapıştırın. Dördünü bir düşünmeye başlan. 500 kalbinle düşünün, 500 ruhunla, 500 de sırrınla, 1000 de hakinle yani sağın üstü, iki parmak üstündeki makamda düşünün orada Allah Allah, Allah gırp, gırp gırp gırp gırp gırp gırp o gırp gırp azalır, temkinleşir, kökleşir oyanın yine dördü birden devam ediyor, o zaman efendine söylen 5-20-30 gün sonra deyin ki böyle oldu orada tamamlaştı dedim mi tam sadriyind sadriyi düşedirler tem ortasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kademi şerifinin altında olan hafif ehfaya geçer ehfaya geçtim mi yeşil Nurlarını görünmeye başlar bazı zahfı tem halal yiyenlere halen yiyemeyenlere yem, görülmez ama gürp gürp gürp gürp atmaya başlar. sol mümenin altı 500 kalır, sağ mümenin altı 500 kalır, sır sol mümenin üstü 500 kalır hafif so, so, sağ mümenin üstü 500 kalır ehva bin olur orayla da devam ederken bir dahaki karıştırın 5 pili bir cereyana bağlayınca hepsi çalıştığı gibi döşün de, Beşini biriyle burada daima kalbinden kurda da değer, Kur kurda saat kurar gibi Çok durdukça şifa der de temel muhkem olmak lazım diye Epiyat kalıplarımızda döktüğümüz gibi Beş ile böyle döşün devam etti mi Efendimiz o döşe beş tane elektrik takmış gibi olur İçerisinde rüya süma bir şey görünmez bir hale gelir ondan sonra zikrini böyle haber verdim ve efendin. O beşle taifiyle beraber iki kaşığın arası annenin çatı, e, aklın mahşinin nefsinin yeri olur. Oraya çıkarır dersini. Annem böyle toplanmaya başlar. Zikir toplama. başka bir ağrı verir. Zikir orada gür gür gür gür gür başlar. Oraya bin verin o zaman hep beşer yüz kalır o beşine o binine orada devam ettirdin mi bunu evladımıza haber veriyorum size bellesin biler biler orada bin devam ederken hep başın çatlamaya gelir ağrır neler sonra geçer tatlı olur çünkü nefisle de Allah dedim mi vücutu bütün Kıbrıs'ı nasıl Müslümanlar tüm fethi seseydi daha iyi olurdu onun gibi vücutta nefsi ve fethi daha çok tatlı bir alem olur. Ondan sonra bununla da devam ettin mi e, o da tamam olur. Ona da gece e, yatsan, uyansan, sabahla yine öyle devam ediyor. Bir ay kadar devam ettin mi, efendine varın danışın. Efendim mesele böyle böyle deyin. O zaman der ki, bir ceviz gibi yahut da portakal gibi, bir bozak gibi halde tepeden tırnağını düşünürsün. Yani yani onun içinde vücut dönüyor gibi zikri kül derler buna. Allah Allah diye el parmaklarına gelir ilk sop sop sop sop sonra birlerinden ta ayaklarına kadar iner. Her yer Allah'tir Nasıl gül yaprağının her yerinde gül suyu olduğu gibi zikirde bütün, zikirde bütün vücutun her yerinde olur o vücut tamamı mi vücut tamamı mu vücut sultani gelir kendi kendine fiyo uzahtı ilahiye gelir o gülüşü de gül gülü gülersin anlın beş 500 kalır aşağılarda satıberlerin yani hepsi 500 yüz yalnız bütün vücut bin olur bunu da bu da devam derken bir gemiklerin kötü kötü tüm gemiklerin içerisinde zikir belli olur. Her yerin kötü kötü ettikten sonra lebet nefi ispatı gelir. Nefi ispat işte elman tarifi karşında oturup e, en aşağı yarım saat bir saat kadar ümumi insanlara bir saat kadar uğraşıyoruz. Bazı alıp alak okumuşlara Yarım saat kadar e, okumuş, e, malumatlı insanlara bir çeriften aşağıya belletilmez. O tevhid-i şerif, nefis bat, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Bunun dokuz tane şeraiti var. Nefesini çeken içe, varın mükehne diyerek telefiyatımızda vardı nefesini içeriğe çıkan göbeğin altına indirin, gözlerini yuman la'yı sal omuzundan alın kalbi la'nın o hesinin içine koyan la'yı alnından çeken, şöyle çeken ara doğru elif edin ilahayı da sal yazan İlla Allah'ı da Kersine yazarak Kalbini İlla Allah'ın Allah'ın hissinin içine getirin İki deyin içiminde Kalb Ondan sonra Ya 7 Ya 9 Ya 15 Ya 17 Ya 21 21'den bir. fazla gitmezsin Hem içerinin tesbihsiz sayar hem onun nurunu görür hem de la ilahe cinsi ilahe yok illa Allah diye illa Allah var diye manasını mülahaza eden bunlar bu şeraitler hep yerine geldim mi yerine mesela soluğun daraldı soluk alacağın zaman Muhammed Resulullah diye bileceksin ilahi ente maksudi ver zake matlubi ya kalbinden düşüneceksin, de söylersen olur, kalbinden de düşünürsün. İlahi, benim ilahim, ente maksudi, hemen ancak maksudum sensin ve rızake matlubi, matlubum rızandır. Bunu yavrumuz da dinlesin, maksudu dünya olur, dünyaya takılır, Kadir onun ardına düşer de, yavrularına muhabbetle kucaklar ötmeye başlar ne Allah'ın gayrısını matlu edindiğinden zikirler sönmeye başlar O ilahi ente maksudi Ey benim ilahim ente hemen ancak ente maksudi maksudum, hemen ancak sensin ve rızake matlubi matlubun rızan yeniden soruyu toplan, göbeğin altına indirin nefesini Nepe, nefesini demiyorum bak nefesini bu <gülüyor> nefesi hiç nefes almaz yine yeniden başlar yedi defa daha okudum mu vakti soruyu daha sıkacak Muhammedun Rasulullah e, sol memeğin yanından başlamış yazısı sağ memeğin e, altındaki ruhu İllallah'ın hissi Muhammedun Rasulullah'ın hissi de içine alır böylelikle devam edilir hiç nefes almadan 21'e varıyor vücutta başka bir hal olur o zaman vücutun hali değişir yarım saatten konuşuyoruz saatten konuşuyoruz şimdi o o zikir ve devam ederken yani vücut bu işin haline getirir Bazen efendim ben vaziyetim değişti ne oluyor? Ta kalpten başlayacaksın yavrum Kalbini, ruhumu, sırrını, hatiyini, hakvanı, nefsini, zikrikülümü düşünüp sonra bu nefis batıda yapıyor mu? Yapıyorum efendim Yalnız beşer yüzüne olduğunu bilmiyorum istemez Baktın ki kalp çalışıyor, ruh çalışıyor, sır çalışıyor, hafiy çalışıyor, hakba çalışıyor, nefis çalışıyor Bütün vücut da çalışıyor Nefis batıda devam edersin Şimdi nefis batıda devam ederken kalbinde bir açılma oluyor mu? Evet Öyleyse rabıtayı burada bırakırsın kalbini, kalbini yeni semayı kaldırır. E, kalbini arşı ağzıma çarşıdan alınmış beyaz bir tas şeklinde, beyaz bir tas şeklinde bu dünyanın yarısı kadar olan e, kalbini arşı ağzına yapıştırırsın. Fiyozat-ı İlahiye doğrudan doğruya Mevlamızdan gelir. Rabıta yapılmaz Rabıta yapılırsa iyi olmaz Bu ders Bunakama kaybolursa Rabıta'ya dönen Kaybolmazsa Rabıta'ya dönmem Rabıta'ya dönmem caiz denen Çünkü Allah Kuldan Allah'a geliyordum. Şimdi Allah'ın Firuzatına kavuşunca Kula dönmez caiz olmaz Ama evvel de Rabıta etmezsen caiz olmazdı Bu Rabıta'nın hücudu buraya kadar Ondan sonra ve akaba hali zuhur ettimin böyle bütün vücudun her tarafı hamur gibi fiyozatın içinde kalır ikhlas şerifi düşünün estağfirullah bismillahirrahmanirrahim kullu allahu ahad allahu samet lem yelik ve lem yüvlet ve lem yekullahu küfüvel ahad çünkü mansur-ı khalleş gibi olmak ihtimali var insanın Allah'ın muhtaniyetini, birliğini düşünün kullu <gülüyor> <gülüyor> bir habibim sen manasını veyum kul yahabibim sen kul huvallahu ahad Allah bildi. de yahudin diyor ki bizim putumuz paranın irade Allah'ındır iradeyi cüz'iyen var diyorsun ya iradeyi külliye Allah'ındır sen illa ben sağ kalacağım diye çalışsan son nefese geldin mi öl diye emrettin mi derhal ölürsün irade et kudret Kudret bütün Allah'ın sende bir kudret yok. Elini felç etse kaldıramam, ayağını felç etse yürüyemem. Bütün vücudun Allah'ın kudretiyle yürür, hareket eder. Bir sende, bütün mevcudat Allah'ın kudretiyle hareket eder. Ha, hayat elimizden basar, iradet kudret Kelam Allah söyler. Lakin bizim söylemez gibi, gibi söylemez. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Hiç kimse onun gibi söyleyemez. O kelam ...Allah'a mahsus bir kelam... ...kelam... E, ...hayat, ilim, sevim, basar, irade kudret, kelam... ...tekvin, tekvin sıfatı da Allah'a mahsustur... ...bütün bu sıfatlarla beraber... ...ihlas-ı şerifi düşünür... ...o mürakaba halinde... ...ihlas-ı şerifi düşündün mü... ...biraz devam ederkene... ...kalbini arşı ağzıma açarken... ...sini gibi yazılır... ...mürakaba... ...ehadiyet denir buna sonra ayeti celile Cemile ile tamam oldun mu? Bunda ihlas-ı şerifi Allah Allahu ehad Allahu samed lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehû kufuven Kul de, habibim sen kul huvallahu ehad Allah birdi Allahu samed. Yemin mahluk Allah'a muhtaç, Allah kimseye muhtaç değil, ganiyun anil alemindir Allah. Lem yelit, Allah doğmadı ve lem yulet Allah doğurmadı. Yani Meryem Allah'ın ailesi İsa oğlu diyen Yahudilerin dediğimi, "Ellem yekunlahu kün fe yekun" Allah'ın aileye, çocuğa, akrabaya ne hiç ihtiyacı yok diye burada böyle devam ederken eee de bin defa la ilahe illallah sallanaraktan böyle vücut kendi sallanacak. La ilahe illallah nefis patrafı olduğu gibi onu e, nefi bata uydurursun tevhidi, onu da yaptıktan sonra estağfurullah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ve <gülüyor> ma Siz neredeyse ben uhtarim buyur Allahu Teala adıtları postun üstünde. Allahım beni görüyor diye oturdum başka bir hal gelir kalbimi günah şazımı açarsın içeris nefis ati ilahiye İra saçar konumuna bir müddet oturduktan sonra dersin işte zikirleri bunun yerine mürahabayı zikir yerine tutun diyor. Zikrin hep tamam olmuş oluyor. Bir tevhidin alıyor. Tevhide çekersin. Bu zikirde tamam oldu mu? Üstazına haber verdim mi? Estağfirullah, Bismillah. وَنَحْنُ akrabu إِلَيْهِ min حَبِّ الْوَرِيدِ Allah'ımız hapli verit damarınızdan size daha yakınım hapli verit damarı kalbin yanından geçen arca ağzama dikilen tilsiz direğe gibi hüzat ilahiyeyi indiren bir direktir kalpte efendimiz bunu birer birer bize haber verdi ve bunu sormuştum hapli verit damarı de boynumuzda feşah damarlarına diyor hocalar hayır hayır dedi onlar bilmezler diye kalbin yanından geçen damar dedi e, damadı anilere dedi kesin nereye benim yanımda böyle sualları sormayın neler söylemiş efendimiz iç aleminden dedi her zaman tabii herkese söylemiyor bize bir de birer söyledi takriben, takriben 7 yaşında babam İstanbul'dan geldiyse ondan beri zikre oturur 10 yaşında annemden intisaplıyım 14 yaşında yaşında pederim dedi oğlum ders okuyayım annem verdi de o da halifeydi kadınların, kadınların halifesi oğlum dedi benden al 14 yaşında tahal haliyle efendimiz intisap etmiş sen de intisap et dedi intisap ettim Allah'a hamd olsun yani noksan kör sakat şimdiye kadar e, Allah'ımızın e, Allah'ımızın yolunda yuvarlanıyor yok Allah rızasına muvafık etsin Şöyle bir böyle dilemeyle kendine bir varlık getiriyor zannetmeyin. Çünkü pederim hem babası hem de annesi tarafında emirlerden yani seyitlerden onun oğlu olmakla da iyi olmanın imkanı yok. Hepinizin ayağının tutabiyim. Benden daha alçak kimseyi göremiyorum. Sizin dualarınız hürmetine Allahu Teala Hazretleri bizi de iyilerle beraber haşrede mesin. Yaşerül mer ummanen Kişi sevdikleriyle beraber haç olur. Bunu ölmeden evveli teypime söyleyeyim de Ali Ramazanımız e, arkadaşlarına e, haber verir diye söyledim. Allah rızası için sizin dualarınıza muhtecim. Ondan sonra mürakabaya muhabbet gelir. O da zamanı gelince haber verilir. Böylelikle derslere eftalül... Ee, amel et ve muha amelin ziyade eftalı devam edilenin de bazı bırakıp bazı devam etmede bir faide temin edemezsiniz bütün ömrümüz sona ilene kadar aldığınız evradı nasıl beş vakit namaz farz buna da farz demiyorum buna da vacip diyorum buna da böyle devam edersen bir faydasını görün devam etmez de ...benim gibi avara olursan az istifade edin... ...yok eğer iyi devam edersen... ...daha çok faydam olur... ...ve semeran olur... Semera demek meyvan olur... ...meyvan demek... ...mıntıkanda adamları teşvik ederek... ...onları da bu yola, bu yola delalet eden... ...ta de dedim ya... ...şeyimin başlangıcında... ...ya Ali senin delaletinle... ...bir kimse hidayeti bulursa dünya matiha... ...senin olmaklıktan daha hayırlıdır... ...dedim ya... Ayni edanlu ala'l hayri ke yine yeniden konuşuyorum bir kimse bir kimseyi hayra delalet ederse o kimse o hayri işlemiş gibi sevaba nail olur ötekinin de sevabından küçük küçük bir gerik eksilmez Allah ona verdiğinin bir misli de o yolu gösterene verir. Bunun için hani etrafınızda meyvalarınız yalığınız Kendinizin için mi çalışırsınız, nefsinizin için, böyle arkadaşlarımızın içinde çalışalım inşallah, onu başa getirelim böyle ötekinin, berikinin sözüne bakmayalım. Allah rızası için bize e, mektup yazanlar da var, gönülden düşürdün mü efendi yok, birinci kusurda, ikinci kusurda, üçüncü kusurda kalbimizden iyiyen düşürmek. Dördüncü yine aynı inatlaşır da yaparsa o zaman kendi kendine kalbimizden düşüyor. Allah böyle düşürmesin kardeşim, şaşırmasın. Şöyle mi der